Gıdamızı sorguladığımız, temiz gıdaya ulaşmak için çokça çabaladığımız şu zamanlarda yediklerimiz ve sağlığımız arasındaki ilişkiyi konuşacağız bugün. Ee, hem Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi hem de çocuk cerrahı Serdar riskitle hoş geldin Serdar programıma. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Bir hekim olarak sana önce şunu sormak istiyorum. Gıda nedir? Yediğimiz her şey gıda mıdır? Evet, aslında güzel bir soru. Ee, genellikle gıda kendimize bir e, mekanik e, makine e, şeyi, tanımlaması yaptığımızdan beri aslında gıdayı da bir yakıt e, gibi görüyoruz. E, çok sevdiğim bir benzetme var. Bu arabaya, işte makineye benzetiyoruz ya kendimizi. E, yakıtımızı, aslında arabaya aldığımız yakıtı daha çok düşünüyoruz mesela. Vücudumuza aldığımız gıdadan soruyorum ben çünkü karşılaştığım insanlara yakıtı hep aynı yerden titizlik alan kimler var diye çoğu e, bunun peki aldığı peynirin nereden geldiğini bilen var mı diyorum kimse bilmiyor e, aradaki fark şu e, yakıt e, arabanın pistonunda yanıyor ve e, gazları atıkları da dışarı atılıyor arabanın bir parçası olmuyor yani yakıt evet. ama gıda bizim yapı taşımız yani hücrelerimiz yenileniyor hücre zarı yenileniyor her şey yenileniyor bütün organeller yenileniyor ve e, ne yiyorsak aslında o gidip bizim parçamız oluyor. Ee, hmm. İpokrat'ın o işte ne yiyorsak o yüz lafı da oradan geliyor. Dolayısıyla gıda nedir e, şeyi? Bizi biz yapandır. Evet. Bizi biz yapan her şeydir. Dışarıdan vücudumuza e, özellikle de ağız yoluyla e, aldığımız her şeydir. Sadece bedenimizi değil işte düşüncelerimizi, davranışlarımızı, zihnimizi ve tabii ki ruhumuzu etkileyen. Evet. Yine e, çok önemli gördüğüm nokta bütünlük, her şeye bir bütün olarak bakmak. Çünkü zihnimiz e, kapasitesi ve çalışma biçimi nedeniyle her şeyi böyle bir cımbızla tutup çekmek ve onu ayrı ayrı ele almak e, ihtiyacında oluyor ama mesela gıdayı konuşurken e, çevremizde olup biteni konuşmuyorsak eksik. Hmm. E, gıdayı konuşurken diğer hayvan canlılar, e, hayvanlarla ilgili konuşmuyorsak eksik e, hı hı. gibi. Peki e, yediğimiz her şey gıda ama bir de iyi gıdalar var ve kötü gıdalar var. Gerçekten e, kötü gıdaların vücuda etkisi e, baş edilemez boyutta mı? Yani vücut bunu hiç tölere edemiyor mu? E, yani çok e, hala sınırlarını bilmediğimiz e, bir evrende Hala sınırlarını bilmediğimiz bir beden içerisinde e, yolculuk yapıyoruz. E, ya e, öyle olsaydı çoktan türümüz <gülüyor> <Neslimişti>, <gülüyor> bu dünyadan gö evet. göçmüştü bence. <gülüyor> Çünkü son e, birkaç yüzyıldır e, bu giderek sanayinin etkisiyle gıda e, anlayışımızda olan e, çarpıklık giderek arttı ve e, buna rağmen... E, ayaktayız ama diğer taraftan bir gerçek var ki bir sınırlılığı var bu yani vücudun dışarıdan alınan kimyasalları veya hijyenik problemi olan yani mikrobiyolojik içeriği doğru olmayan gıdaları elimine etmek bunların vücutta büyük bir soruna yol açmadan Ortadan kaldırmakla ilgili bir kapasiteye sahip olsa da bunun bir sınırı var Hı. ve bu sınırın da aşılmakta olduğunu şeyden anlıyoruz. Ee, yani çok yakın zamanlarda işte şehir hastaneleri açılmaya başlandı. Bunlar 1500 yataklı falan evet. hastaneler, inanılmaz bir büyüklükte ve açıldıkları yerlerde e, onun 4-5 katı yatak kapasitesinin üstüne açıldılar ve hepsi tamamen yani mesela Adana'daki Tamamen dolu şu anda. Yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Bu ne demek? E, Hastalıklarda e, ciddi bir artış var. Ülkemizde de bütün dünyada bu zaten dökümante ediliyor e, ve sunuluyor. E, i̇nanılmaz bir hastalık artışı var. Evet. Yani evet böyle bir kapasitemiz var ama üstüne çıkmış vaziyetteyiz. Peki iyi gıdalar e, derken neyi anlıyoruz biz? yani? Neler iyi gıda? E, ben vücuduma neyi alırsam e, gerçekten iyi bir şey yemiş olacağım. Çok güzel bir soru bence ve insanların şu anda aklı çok karışık bu yönde. Kendisini uzman olarak gören insanların biraz bir şeyler biliyor olmanın verdiği bir makam şeyiyle inanılmaz açıklamaları var. Aynı hataya düşmemeye çalışalım burada. <gülüyor> Dolayısıyla sihirli bir reçeteden değil ama genel geçer şeylerden bahsedebiliriz herhalde. Bir kere öncelikle bütünlükten bahsettik ya evet. yani... Bütünü gözetmeden üretilen, bütünü gözetmeden e, kurgulanan herhangi bir gıda sisteminden e, hayırlı, size sağlıklı, şifalı bir gıda gelme şansı yok. Hı. Dolayısıyla buna böyle bakabiliriz. E, Endüstriyi ben e, cansız bir e, yapı, e, canı olmayanın vicdanı yoktur diyorum ben. E, endüstrinin de canı yok ve vicdanı yok. Dolayısıyla endüstriden gelen bir gıdanın şifalı bir gıda olma. ...ihtimali çok düşüyor bu nedenle. O zaman çıkar yol yok mu diye düşünürsek evet. var. Ee, yani hala dünyadaki %70-80 en az gıdayı üreten küçük çiftçiler var. Evet bunların bir kısmı içine konuldukları ekonomik kıskaç nedeniyle... ...hayırlı yöntemleri bırakıp bir takım işte kimyasallar ve artifisyal gübreler kullanıyor... Belki ama halen bu e, küçük çiftçilerle doğrudan ilişki kurup e, onlara e, doğrudan hak ettiklerini e, verip yine bir bütünlükten bahsediyoruz aslında. Yani tüketici, üretici e, gibi ayrımları bir tarafa bırakıp kırsal şehir gibi ayrımları bir tarafa bırakıp yine bütüncül baktığımızı düşünürsek işte sağlıklı gıdayı alabileceğimiz yer orası. Bir başka özellik daha var e, o bütünlük içerisinde geçenlerde düşünüyorum düşünüyordum biz ne zaman bütünün e, lehine olmayan kendi türümüzü kayırmak diye e, zannettiğimiz eylemleri yaparsak Aynen karşı tarafta bir ayna etkisiyle bize e, hmm. aynı olumsuzlukla geri dönüyor aslında mesela örnek e, kötü bir örnek ama hani et üzerinden vereyim örneği en çok tüketilen bu aralar o çünkü evet. önerilmemesine rağmen Mesela et üretiminde besi hayvancılığına başladığınız zaman e, mesela tavuk e, orijinal bir e, canlı olarak tavuğun e, yağ oranı yüzde iki iken e, endüstri üretimde yüzde yirmi ikiye çıkıyor ve hmm. daha da kötü bir şey var aslında. E, bu e, yağın içeriği değişiyor yani e, vücudumuzda e, bize faydalı e, yağ asitlerine değil de zararlı yağ asitlerine dönüşen türde bir yağ içeriğine dönüşüyor aynı şey e, merada beslenmeyen e, büyük başş hayvanlar e, ve e, balıklar içinde geçer e, niye verdim bu örneği Aslında işte o bütünü görmek yani siz eğer ucuza bir şey alıyorsanız e, kolayına bir şey elde ediyorsanız Hak ettiğinizden daha fazlasına talipseniz aslında e, şifalı olana e, ulaşmanız mümkün değil. Ama bu yüzde ikiden yüzde yirmi iki rakamı çok çok korkunç evet, bir çok, rakam, çok evet. ciddi bir rakam. Evet. E, peki e, çocukluk dönemine birazcık dönecek olursak yani gerçekten ilk e, yaşamamızın ilk yıllarında nasıl beslendiğimiz bizim ilerleyen hayatımızda ve ilerleyen yaşlarımızdaki e, sağlık durumumuzu işte beden durumumuzu etkileyen bir şey mi? Ee, evet, <gülüyor> şimdi ben bu e, bir taraftan e, bir bilim insanı olarak e, da çalışıyorum e, son 30 senedir. E, ama bir taraftan da bu e, bilim işinde bir e, mizahi taraf da var. Yani işte böyle dedim ya cımbızla çekip çekip şey yapıyoruz, bakıyoruz. E, bütün için aslında çok kolay formüller var. Biraz önce bir tanesini söyledim yani bütüne kötü bir şey gönderirsen... Sana da kötü bir şekilde geri dönüyor. Hayvanın refahını bozarsan o hayvanın sana zararı kaçınılmaz. Veya kötü bir gıda yetiştirme yöntemi kullanırsan o gıda sana asıl yapıcı olarak geri dönüyor. Burada da yine bir bütünlük söz konusu. Aslında yine işte bunlar meraklarımız. Yani acaba anne karnında etkileniyor hı hı. mu? Acaba işte daha... <gülüyor> Anne karnına düşmeden etkileniyor olabilir mi falan gibi böyle meraklarımızın sonu gelmiyor ama sonuçta tabii kesinlikle dediğin gibi yani sorunun cevabı kısaca evet. Hatta anne karnındayken annenin yeme paterni, yeme alışkanlıkları, yediği gıda türleri çocuğun da daha sonra alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilediği, ve bu e, davranış biçimi olarak da beslenme davranış biçimi hmm. olarak da ileriki yaşamına e, aksettiği gösterilmiş. Yine çocuklar için gösterilen başka bir şey e, yeme e, alışkanlıklarının özellikle yediği içeriğin e, davranışlarına öğrenme kapasitesine ve akademik başarısına olan e, etkisi. Psikolojik olarak ag mesela agresyonu e, arttırmak ya da azaltmak e, besin e, düzenlemesiyle. ...mümkün olan şeyler. Evet. Peki... <gülüyor> ...gıda dışında... ...tamam çocuğumuzu sağlıklı besliyoruz... ...biz sağlıklı besleniyoruz... Ee, ...ama e, üretimle... ...herhangi bir bağımız yok... ...işte maddi imkanımız da var... ve ...en kaliteli şeyleri almaya çalışıyoruz... ...ama çok stresli bir işte... ...çalışıyoruz... ...işte... E, ...çok hani stresli bir şehirde... ...yaşıyoruz... ...hani... Bizi hasta eden şey sadece gıdamız mıdır? Yoksa etrafımızda dönen her şeyin de bir o kadar vücudumuza etkisi var mıdır? Ve biz bunlardan nasıl korunacağız? Ne güzel bütüncül bir program. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorular da bütüncül geliyor. Ne güzel. <gülüyor> yani evet kesinlikle. Ee, yani biz bir bütünün içinde yaşayan yine kendi içinde bütün bir organizmayız. Dolayısıyla... E, sindirim kanalımızla solunum sistemimiz birbirinden ayrı bir e, şeyde yani aralarında bir <gülüyor> keskin sınır e, yok. Bütün vücutta olan biten her şey birbirini çok etkiliyor. Evrende olan biten her şey e, hepimize etkiliyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla e, yani tam da söylediğin gibi e, soluduğumuz hava, e, e, çalıştığımız e, işlerin bizim üzerimizde yaratmış olduğu stresin immün sistemi çok ciddi etkisi olduğunu, psikolojimize etkisini zaten hepimiz e, iş yaşamımızdan biliyoruz. Hı hı. E, o görülebilir bir tarafta. Ama diğer taraftan e, uzun yıllar e, hani ihmal edilen konu e, immün sistemi üzerine stresin, özellikle kronik stresin ve yine kronik stresin inflamasyon dediğimiz. Yani vücutta e, ne diyelim, e, inflamasyonu e, mikropsuz iltihap olarak görüyoruz. E, ...şey yapabiliriz, tanımlayabiliriz... Kabıça. ...mikropsuz iltihap... ...mikropsuz iltihap... Evet, ...yani iltihap deyince hemen aklımıza... Hmm. ...mikrop nedeniyle evet, meydana gelenler evet. geldiği için... ...hani inflamasyonu en, tanımlamak için... ...en pratik olarak şu anda aklıma o geldi... ...onun için öyle söyledim... ...yani doku da... ...işte sanki bir iltihap... ...varmışçasına... ...hücrelerin toplanması... ...doku da şişme olması... ...yani dokunun işlevini yitirmesi... Aynı şey tüm e, o şey organlar için e, özellikle de mesela bağırsaklar için e, geçerli. E, bağırsaklarda kronik enflamasyon demek yine e, bağışıklık sisteminin etkilenmesi demek ve bağırsaktan geçmemesi gereken e, organizma veya e, e, maddelerin e, kan akımına karışması demek mesela. Hı hı. Yani sonuç itibariyle işte böyle meraklarımız detaylara gir, e, giriyor ama. Ee, baktığımız zaman biz e, sağlıklı bir yani bizim için yaratılmış olan bizim için e, doğru şekilde kurgulanmış olan ortamlarda e, en iyi halimizde olabilecek organizmalarız ve bu sadece bizle alakalı değil etrafımızdaki diğer e, canlı cansız tüm varlıkların da e, durumuyla çok alakalı o yüzden bütünü gözetmek durumundayız yani ben kendi sağlığım kadar Etrafındaki diğer canlıların sağlığını ve insanın egosu nedeniyle çevre dediği içinde yaşadığı ortamı gözetmiyor isek eğer hep birlikte o zaman sağlıklı bir birey olma ihtimalimiz pek yok. Şimdi o zaman endüstriyel gıdalardan uzak duracağız Üretimle bağımızı hiç koparmayacağız Ve küçük üreticilerden gıdamızı temin edeceğiz Ama tabii şehir hayatında bu biraz zor Sen şimdi Adana'da yaşıyorsun Ve siz orada bir gıda topluluğu kurdunuz değil mi? Bu temiz gıda ihtiyacınızı daha şey karşılayabilmek için Bununla ilgili hikayeni de çok merak ediyorum aslında Nasıl başladı <gülüyor> ve şu anda ne durumdasınız? yani tabi şöyle nasıl başladı o da bir bütünlük içerse bile en önemli şeyleri seçip söylemek isterim öncelikle buğday sayesinde başladı <gülüyor> buğday sayesinde katıldığımız düzenlenen bir eğitime katıldık biz bir arkadaş grubu olarak özellikle o eğitime katılan herkes şeyden çok etkilendi yani gıdayla ilgili hikayeden o lineer e, gıda e, üretim ve tüketim e, bandının e, kontrol edile edilemez olmasının ne kadar da açık ve net bir bilgi olduğunu hmm. mesela orada fark edince e, bunu kırmak lazım yani. Arada o kadar çok değişken var ki bunlara müdahil olmak mümkün değil. O zaman değişkenleri çok azaltmalıyız. Yani biz ve birisi daha olmalı ki e, müdahil olabilelim işe e, bakış açısıyla. Ve biraz da aslında şeyi de fark ettik. Hani bu bütünlük o eğitimde çok e, belirgin olarak ortadaydı yine. E, yani ben küçük çiftçiyi gözetmeden e, hayatıma devam ederek gıda güvenliğinden bahsedemem. Evet. Sürdürülebilirlikten de bahsedemem. E, bunu kavrayınca adeta bir Görev gibi de algıladık bunu. Yani sadece kendi gıdamıza ulaşalım, e, biz rahat edelim de başka ne, ol, ne olacaksa olur e, gibi bir yaklaşımdan ziyade ki gıda toplulukları genelde bu tip insanlar tarafından zaten e, kurgulanıyor. E, birlikte arkadaşlarımızla e, yola çıktık. Öncelikle kolay olmadı. E, çünkü Adana, Ova, e, Çukurova en e, uzun süredir tarım yapılan alan ve e, maalesef bu... 50'lerde başlayan yeşil değerinden en çok etkilenmiş alan. O yüzden daha dağ tarafında, daha da aslında o nedenle e, ekonomik olarak e, daha e, zorda diyelim, hı hı. E, üreticiler ile e, tanışma çabasına girdik ve nihayet 4-5 üretici e, bulabildik ve onlarla e, zaman içerisinde e, doğrudan, ...çalışmaya başladık. Zorlukları var. Lojistik önemli bir problem mesela. Ürünün programlanması ve... E, ...şehirli insanın, kentli insanın... ...haftalık ürün beklentisine... Hı hı. E, ...üretici tarafından karşılanması... ...bunlar kolay değil. Üreticinin toprağı bitirmeden... ...yani yine sürdürülebilir. Yine e, bütün içerisinde o... ...bize ana olan aslında... E, ...her şeyimize ana olan toprağın... ...gözetilmesi. E, noktası es geçilmeden... İşlerin yapılması kolay değil yani romantik olarak söylemek kolay işte <gülüyor> topluluklar işte gıdamızı vesaire ama sonuçta e, e, sürdürülebilir ya yani 10 sene sonra da aynı hikayeyi konuşabiliyor olmak e, için e, bütün bunları e, gözetmek durumunda e, oluyoruz. Kolay gitmiyor sonuçta. Evet. Peki şöyle de bir gerçek var şehir insanı hızı da seviyor. <gülüyor> yani pratik çözümler her zaman çok işimize yarıyor özellikle gıdada yani yoğurt mayalamaktansa hazır almak gibi Biz oradaki orada kendimize nasıl bir formül bulacağız yani şehir insanının sürekli o farkındalık halinde olmasını nasıl sağlayacağız Valla yani benim önerim şu bir an önce yaptıkları şeyleri gözden geçirsin zamanlarını neye harcıyorlar Bizler kent insanları zamanımızı satarak para kazanıyoruz. Asıl sermayemiz, bilgimiz, zekamız falan değil zamanımız. Zamanımızı vermiyor olsaydık para kazanamazdık. Hı hı. Zamanını vermeden para kazanan birisiyle ben henüz tanışmadım. Belki vardır böyle birisi ama ya yani çok nadir olduğu açık. Dolayısıyla zaten o bizde kronik inflamasyona neden olan hı. sağlığımızı bozan işlerimize çok zaman harcıyoruz. Onun dışındaki zamanımızı neye harcıyoruz? ah ben sıkıldım öf patladım bir de sinema se film seyredeyim ay zaten işte bu, bu hafta çok yoruldum bunu da hak ettim falan deyip e, yaptığımız işleri şöyle bir gözden geçirelim bunlardan vazgeçebileceklerimize bence bakmamız lazım hmm. yani o zamanı kendimize e, işte beni hasta eden bir e, işte çalışıyorsam en azından yeniden onu e, balans sağlayacak denge sağlayacak ...başka bir zamanı da kendime ve çevremdekilere ayırmalıyım. Hatta gönül işleri yapmalıyım ki o şey stres dengelensin ve bir şekilde antidotu olsun günlük yaşamın. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Ben mesela ekmeği, ekmek yapmaktan çok hoşlanıyorum artık. İlk başlarda zor geliyordu. Ama siz onu bir kendinize hayatta bir... Hani hepimizin bir başarı kimliğine ihtiyacı var ya yani iyi ekmek yapmayı bir başarı kimliği haline getirebiliriz. <gülüyor> i̇yi sinema seyretmek, çok konuşmaktansa mesela <gülüyor> iyi ekmek yapmayı da bu listeye ekleyebiliriz mesela. <gülüyor> bu bir yöntem. Diğer yöntem tabii yine kent insanı yani şunu söyle, söyleyemem hani marketlerdeki büyük marketlerdeki organik Stantlara gitsinler falan yani çünkü endüstrinin bakın yani çok net yine söylemiştik tekrarlayalım endüstrinin canı yoktur canı olmanın olmayanın, vicdanı yoktur. Dolayısıyla endüstriden gelecek şeyleri bir çözüm olarak görmemeliyiz. O zaman ya kendimiz yapacağız ya da üretebilen birisini destekleyerek Bütüne ve onun sürdürülebilirliğine destek olacağız. Bence şey burada sağlıklı <gülüyor> olabilmek için. Endüstri <gülüyor> demişken o zaman hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi hep sağlıklı beslenmenin koruyucu sağlık adı altında bize çok şifa sağladığını düşünüyoruz. Ama hasta olduk. ...ilaçlara muhtaç mıyız? Yani ilacın hayatımızdaki yerini çok önemsiyorum. Gerçekten biz ilaçlara muhtaç mıyız? Koruyucu sağlık adı altında yaptığımız şeylerin dışında... ...hasta olduğumuzda da o ilaçlar bizi ne kadar kurtaracak? Merak ediyorum ben bunu, bu sorunun evet. cevabını. Ya çok güzel bir kitap var. Şifa, Türkçe çevirinin adını söylüyorum Şifa diye... Joe Marchant da sanıyorum yazarı. Yani dinleyicilerimize o kitabı okumalarını öneririm aslında. Bu sorunun cevabına yönelik çok net bilimsel şeylerin olduğu. Hani çok önemsediğimiz bilim kanalından bize bilgiyi veren bir kitap bu. Özetle şunu söyleyeyim. Çok göz ardı ettiğimiz eskiden kullanılan ama şimdilerde bu bilimin ee, ne diyelim ee, bilim iyi bir şeydir ee, bir yazar şeye benzetiyor bıçağı benzetiyor bıçağı doğru yerde kullandığımızda çok faydalı bir alettir insan aklıyla üretilmiş her şey böyledir aslında Hı -hı. Ee, ama bıçağı olmadık bir yerde kullandığımızda da çok e, üzüntü verici geriye çevrilemez e, ve tüketici e, sonuçları vardır bilim de böyledir yani bilimi doğru yerde kullanmak gerekir basitçe mesela bir bu aralar üst solunum yolu enfeksiyonu çok yaygın örneğin hı hı. tüm üst solunum yolu enfeksiyonlar için acillere gitmek koşturmak nasıl bir şey Kendime, kendimize güvensizlikten olan bir şey aslında bu özetle şunu söylemek istiyorum çok ilaç hipokrata yine sevdiğim bir sözü var diyor ki e, bırakın e, gıda hastalarınızın e, ilacı olsun hmm. e, ilaçları onların gıdası olsun e, hmm. ve e, işte o medicine anlamındaki tıbbi ilacı da bırakın kimyacıların şeylerinde kalsın potlarında kalsın diye bir lafı var e, gerçekten tam da bu e, takip edilesi bir e, şey e, ilke hmm. yani ilaçlara muhtaç değiliz her zaman bir sınır var, o sınırı da hepimiz gözetebiliriz ve gerekli yerde tabii ki hekime gitmeliyiz. Ama her zaman modern tıbbın yardımını beklemek ve bütün sağlık sağlıklı sağlıklı birey olma şeyimizi modern tıbba yüklemek ya da o sorumluluğu hekimlere devretmek diyelim. Kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır. Kendimiz sorumluyuz. Bir hekim olarak söylüyorum. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Serdar programıma konuk olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün çocuk cerrahı ve aynı zamanda Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi Serdar İskit'le birlikte gıdamızı konuştuk. Efendim gıdanız ilacınız olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.